Tophane burası. Burası yani. Hazırlayanlar Annika Haas, Evalit Yiyen, Tuğçe Silahtarlıoğlu ve Ursula Wozniak. Tophane burası. burası. Burası Tophane'nin ikinci programına hoş geldiniz. Kısa bir süre içerisinde açık radyo Elmadaki 16 yıllık binasından ayrılıp Tophane'ye taşınacak. Açık Dergi'nin bir köşesi olarak burası Tophane program her çarşamba günü yayınlanacak. Bu programda hem mahalleye yeni taşınacak olan Açık Radyo'yu dinleyicisi komşularla tanıştırmak, hem de Tophane'lilerle yapılan söyleşilerden yola çıkarak mahallenin dününe ve bugününe dair kayıt tutmak amacıyla ekip olarak dinlediğiniz deneysel sözlü tarih programını hazırladık. İyi dinlemeler. <Gülüyor> Merhabalar, İkinci Merhaba. program. İkinci programı hoş geldiniz. <gülüyor> Burası Tophane. <gülüyor> Burası Tophane. Tophane neresi acaba? Aslında bunu sorunu Çünkü herkes Tophane'i belki bilmiyor. Nerede olduğunu. Evet, doğru Veya... söylüyorsun. Değil mi? Hı -hı. O zaman Tophane neresi? Hı -hı. <gülüyor> Bu haftanın konusu Tophane neresi? Evet, Tophane'nin sınırları mesela. Hı -hı. Yani çok Nerede ilginç bir... Konusu çünkü şey, haritaya bakarken Tophanı alı bir böyle bir send bir mahalle yazmıyor ne evet. var da Tom Tom Mahallesi var evet. ee, ilk Belediye Sokak var evet başka ne var onlarda? Wasquesen Wasquesen demek ki aslında yani kişiye haritalardan bahsetmek bahsetmeliyiz. O, tophane'dekiler için Tophane nerede başlıyor, nerede bitiyor. Evet. Ve sadece Tophane'dekiler için değil yani. Evet. O yani başka mahalle yani. Ev, etrafındaki oluyor. mahalleler evet. nasıl bunu belirtiyorlar. Hı -hı. Tophane nerede olduğunu. Evet. Çok... Turistler ne biliyorlar Hı -hı. Tophane hakkında? Evet. Mesela Tophane yan yeri var. Şu an Mimaristan Üniversitesi'nin mi? sergileme alanı. İsmi oradan geliyor. Bence A. çoğu insanlar onu biliyor. Hı hı. Ama topane, şey mahalle olarak nerede başlıyor, nerede bitiyor? Ama emin değil aslında. Mesela Galata Tophane değil. Hı. Cihangir Tophane değil, Karaköy'de Tophane değil. Hı hı. Ama Nüleci Hentik var ya. Şey, hı hı. Hı hı depo bir açık hali aslında orada Hı. oturuyorlar. Hı. Ve şimdi Lüle hendek sokak nereye çıkıyor? Galata'ya doğru gidiyoruz. O, o yola çıkarken. Ama o sadece bir sokak var. Mesela Boğaz Kelsen de var. Hı. Boğaz Kelsen bir parçası tamamen topağını diyebiliriz ama İstiklala doğru gidiyor. Hı. Orada şey, Cukocuma'ya çıkabilirsin hmm. bu askesinden ve İstiklal'da biz Topani'de değiliz <gülüyor> ama çok ilginç bir şey. Topani neresi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Iade. Ah nerede? topa ne? Oradan çıkacaksınız. Hah. Şimdiki yukarı gidin, sağ tarafa dönün. Orada görürsünüz zaten topa. Size göstereyim. Neresi? Neresi? Fane. Neresi? Topa. Neresi? Neresi? Topa, Neresi? Neresi? Neresi? Neresi? Evet, topa. Evet, topa. Evet, topa nelerisi nelerlerisi nelerisi nelerisi topan mı evet topan tu, topan evet topan tu, topan evet topan tu, topan evet topan tu, topan evet topan topan evet topan topan evet topan topan evet topan Ah nerede? Ah nerede? Ah nerede? Ah neresi hmm. diye Ah nerede? nerede? Ah nerede? nerede? Ah nerede? nerede? Evet. Çünkü bir şekilde yani anlatayın göre hmm. tapane tam merkezde gerçekleşti yani çok kişiler tapanede geçiyor hmm. tapaneye geçiyor geziyorlar yani istikaldan ıı, Karaköy'e doğru ya da ya da daha doğrusu ya da İstanbul moderne kadar hmm. evet. yani çok trenlerde biri geçiyor ve şey, limana yakın. O yüzden Tophane çok eski bir mağrı evet eski bir yerleşiyor. Zaten ilk belediye sokak adı da oradan geliyor. yani Hı -hı. Ilk kurulan belediyenin e, yerleştiği sokak olmasından dolayı adı öyle yani. Ve Tophane'liler veya Tophane'deki yaşayanlar, oturanlar için Tophane'nin nerede olduğunu neresi. Aslında çok belli bir şey, çok net söyleyebilirler. <gülüyor> Bunu çok ilginç. Bugün böyle bir kolaj dinleyeceğiz. Çünkü biz sokağa çıktık ve bir sokak anket yaptık. Tophane neresi? Bizim bildiğim veya yani bizim düşündüğümüz yıllarda, etraflarda böyle gezdik falan ve herkese sorduk, tophane neresi diye. Buldunuz mu bu topağın değil, mu topağın değil? Hı? Bulduk bulduk. <gülüyor> <gülüyor> bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Perran'ın topağını nerede? Buradan aşağı doğru gidin, tam aşağı inersin, topağın inersin. Şimdi bak, buradan gittiniz vakit, böyle döndüğünüz vakit... ...o da zaten otobüs durakları falan var. Tramvay diyerekleri var. Topağa nasıl buldum be ya? Topağa Bu caddeyi dümdüz gidiyorsun böyle. Evet. böyle. Nargileci yere Nargile e mi gidecek? Oralara mı gidiyorsunuz? Nargile, smoking'ler. Hı hı. Yaklaşık e, 500 metre. 500 metre ileride. Canı nerede? Öyle Buradan her tramvayı bineceksiniz bir durak sonra. Olayım. Ya da yürüyerek A, de. Yürüyerek, yürüyerek de gidebilirsin. Sağdan yürüyerek. yürüyerek. Sağdan. Topağa nerede? nerede? in english I've سمعت i heard the name before is a station or street no it's a district i think street district district district hm topana topana no <gülüyor> Pardon, <topane> nerede <gülüyor> topane, e, buradan ileri gidiyorsunuz <gülüyor> yaklaşık 500 metre <gülüyor> yani. aynı kuru ne şu an aynı aynı <gülüyor> <gülüyor> Tophane nerede? Çok ters yerdesiniz ya. Buradan caddeye çıkıyorsunuz. Yolu bitirdiğiniz zaman sağa doğru tekrar bir cadde geliyor. Kule dibine gidiyor böyle Galata Kulesi'ne. Oradan direkt aşağı indiğiniz zaman Tophane. Nerede? Tophane buradan aşağıya iniyorsunuz. Sağdan değil soldan aşağı iniyorsunuz. Oradan biraz yürüyeceksiniz orası Tophane. Tophane? Tophane. Evet. Tophane is quite a bit down the river. Or down the Bosporus, actually. It's an old, the old um, cannon casting facility, mm -hmm. right? If you walk there, Tapanu, 20 minutes, at, at least. I can, I can show you on the map. I would say Tapanu must be somewhere here, kind sort of half, half up the hill. We are here. And we are now here in this area. Galata. Galata, there's the town. I sent you the completely... Pardon, tophane nerede? Tophane. Evet. Buradan aşağı dikine aşağı. Yani yol biraz şöyle yapacak. şöyle yapacak, evet. şöyle yapacak. Evet. But when you reach to the shore, denize gittiğiniz zaman üst tophane. Ablama ben gidiyorsun. Yokuş bir ya. Evet. Yani çeşme vardı. Soldan ineceksin, direkt sola giresin meydan orası, tophane parkı. Ha, tophane. Evet. Yine sağ gidin. The, the, the tram is yes, right over there. You have to go down and it's there. The and the district? Topane. See, it's after the bridge, okay? Then you say, it's the tram. The district, yeah, you have to cross the bridge. Because... Ah, no, Topane. A ver, espera. Topane, Topane, Topane, Topane. I saw it, I saw it. Am, topan. Topan nerede? Burası topane. Bak topanın burası bağ kesen. Olduğu gibi topane. Ta oradan aşağıya kadar park var. Parkın orası topane. Bu arka taraf topane. Yani bu taraf topane. Sağ Ta yukarısı Cihangir. Yani bölge olarak olduğu gibi topane. Yani topanenin bağ keser. Topanenin Kürüza. Tophane Topane burası. Burası yani. <gülüyor> Tophane burası. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Tophane burası. <gülüyor> Tophane, <gülüyor> Tophane burası. <gülüyor> Bu bugün başka yani bir şey dinliyoruz. İki mimarla konuştuk. Hose ve Hakan arkadaşlarımız onlar tam yani Tophane'nin meydanasında yani onun mimarlık bürosu var ve onlar anlatacaklar bize yani tophane nasıl bir şekilde değiştirdi ve onlar da bizi götürecekler bir şekilde anlatacaklar. Tophane nereden başlıyor, nereye, nereye kadar gidiyor diye onu dinleyeceğiz Tamam. İlk olarak kendinizi bize Kısaca tanıtır mısınız? Yani. Ekip olarak değil mi? Yani evet. siz bizimle meydan mimarlık evet. olarak bir Evet ve yani Tophane'de ne yapıyorsunuz? Hı -hı. Ne zamandır buradasınız? Falan. Tamam. Ben başlayayım. 2 yıldır biz buradayız ekip olarak. Ben aynı zamanda bu apartmanda yaşıyorum. Yani yaşamamla çalışmam aynı zamana denk geldi. 2 yıldır Tophane'deyiz. E, mimarlık ofisimiz var. E, bu ofiste çalışan bir ortağımız daha var. Şimdi kendisi atolide. Selam söyledi size. Ee, onun dışında bir de Hırvat bir ortağımız var, proje bazlı olarak onunla da çalışıyoruz, Hırvatistan'da. O da selam söyler. O da selam söyler muhtemelen. Ee, i̇ki yıldır burada Topane'yi sevdiğimiz için. Lokasyonu bizim için önemli olduğu için çalışıyoruz. Mimarlık projeleri yapıyoruz. İç mekan projeleri, dış mekan projeleri. Hem burada yaşadığımız için hem buranın şantiyesi beklediğimizden uzun sürdüğü için buranın halkıyla, esnafıyla kaynaşma, tanışma şansımız oldu. Aslında belki dışarıdan göründüğünden daha açık insanlar. Bilmiyorum artık bence dışarıdan da kimse kapalı görünmüyor. Herkes herkese açık, çok turistik bir yer oldu burası. Onun dışında projelerimizi anlatmaya geçmeyeyim. Kabaca mimarlık ofisi bırakayım orada ve iki yıldır da burada yaşıyorsunuz. Hı hı. Hı hı. Bu da değişik bir şey tabii. Tophane neresi? Hani yani bir alt cadde Karaköy. Caddenin bu hı. tarafı Tophane. Hepsi beyoğlu. Enteresan bir şey. Tophane'nin sınırı. Ondan önce nerede oturdun sen? Yani ondan önce Beşiktaş'ta oturmuştum. Daha öncesinde Almanya'da yaşamıştım 2 yılda. Sen Üsküdar'da ne zamandır oturuyor musun? Hep orada oturdum. 4 seneden beri orada oturuyorum yani topanın sınırları. Hmm. Nerede bu? aslında? E, az önce ben biraz aslında cevapladım ama tabi ironik bir şey oldu. bence. Hani Kroatisya'dan da başladım, Granada'dan da Eskişehir'den dolaştım. Topanın sınırı düşünürsem bu kumbaracı yokuşunun ortalarından başlıyor bence. Çünkü sonrası İstiklal Caddesi, Kumbalı Yokuşun altına iniyoruz, Lüleci Hendek Caddesinin de bu en son dönemecine kadar gidiyoruz. Sonrasında çünkü kule dibine gidiyor, Galata Kulesine gidiyor. Daha alt caddeye indiğimizde de Karaköy'e giriyor. O yüzden tam bu arada kalan şey, bu Defterdar Yokuşuna kadar, Defterdar'dan sonrası da bence işte Cihan Girevi sırası gidiyor. Tam bu arada kalan yer, artı bir de kopuk olarak bunlar gidecilerin olduğu yer, bence Topaneli. Yani Alper Petrol. Kılıç Ali Paşa Camisi, e, tophane Amir'e, daha sonra Boğaz Keseli'nin bir kısmı, sonra araya gireceğiz. Bu, şu caddeden, e, pardon bir üst caddeden gideceğiz. Kumbaracı Kuş'un ortasına kadar gideceğiz. Daha sonra Lülle son dönemecine kadar gideceğiz. Oradan aşağıya tekrar döneceğiz. Bence sınırı bu. E nasıl, Benim için. Nasıl bunu bu kadar net söyleyebiliyorsun? Çünkü bence bu... Tam o sınırlarda, kenarlarda öyle değişik geçişler, tansiyonlar var. Ee, mesela Lüleci Hendin o son dönemecinde, Tatarbey Sokağı'ndan sonra kredi başlıyor. Bence orası tophane değil. Onu o yüzden çok net söyleyebilirim. Tatarbey hala tophanede mi? T Tatar kritik. Bey, sokak. Belki benim için değil ama aslında öyledir herhalde. Ee, sonra defterler yokuşunun sonrası... Niye tam... kritik? Yani niye? Çünkü orası bayağı bu değişti. Belki 5 yıl sonra sorsanız Tophane sadece şu bina, şu bina, şu bina diyeceğim. Bilmiyorum. Nostaljik ya da romantik yaklaştığım için. Neyse. Evet. Bu defterdar yokuşunun sonrası da işte Alman Hastanesi'ne doğru gidiyor, Cihangir'e doğru gidiyor. O yüzden orası da bence çok farklı bir yer. O da çok keskin. Yani benim kendi kişisel belleğime göre, alt, arka planıma göre buradaki keskinlikler, o sınırları oluşturuyor. Sınırın içinde kalan yer benim için Tophane. Tophane'de biraz daha e, işte küçük esnaflar var, atölyeler var, eski güzel binalar var. Rum insanlar var hala çok az da olsa. Ve daha çok şimdi sihirle Bitlis'ten gelen, doğudan gelen insanlar var. Bunların böyle bir kendi kültürleri var, komşuluk anlayışı var. Bir açıklıkları, bir kapalı var. O benim için tophane. Demek ki sinirler değişir değiştiriyor. Kesin. Bu hücre zarı gibi biraz. Hep böyle hareket ediyor. Bazı şeyleri içine alıyor, bazı şeyleri içine almıyor. Biraz organik. Bana göre toparlı bir <gülüyor> meydana. Sadece benim için sadece bu meydana. Meydana bakan bir Sonra içerideki sokaklar, belki çünkü ço çok ço tanıyor, çok ot oturmadın orda, benim için topan edeyim. Ama burası görünce topan edilir, tramvay duray. Oradan başladın. İldefal'i ben topan edeyim, tramvay Durak Durabardı, ondan sonra başlamadım. Nar, nargile'den başlamadım mı? Enteresan. Yok, yok. İlk önce tramvay. Yabancılar Aa, için nargile'dir yani. Ama doğru. Tramvay'dan sonra nargile geldim. Yani. Sinirlen, kötü bir, çok sinirli. Mesela sinirli değilim. Bir bir boş bir daha o kolaylaştırdılar. Masonlar sinirlerden başlıyorlar. Biraz gerginlik gibi bir şey. niye Bir biraz ülke veya bir diyet mantis Topanı to evet, burdan oraya kadar busoka birse oraya ama diğer mahallede busoka birse. Eteki ne istiyormuş? Er, o kadar net değil ama medan çok net, medan bir avuç tencere bittiyordu. var, ve butun sokaklar ve butun insan topluyor bir şekilde O yüzden bu, topan ev var, burda var bise diyorsun, Tu beki bu sokaklarda yürürsün, sadece normal dal Ver ama de burada turist olmuyorlar. O zaman biraz ne düşündüyorum? Budreis que le yo? ama budurak bar, bebúmiga bar, jami bar, es por cuchuques, es por solombar, de bled, vina del bar, de osos, os, dulce dulce bar, miras me mehirler que vi, da alar herir den su alior, ya mucho hay gente, ama sonran mehir tocrior, ven mehir viis inferior ama di alar da alar o da alar naite. Bulaçı depremi, biraz ayın, çok sokağa gülüldü. Her şeyde seyiniyor, ama sadeye topla din yerde, birisi, birisi, birisi, Evet. Şu anda da cuma namazı kılınacak. Evet. Başka tekrar bizim arkadaş Anika bir sound collage hazırlandı. Tekrar sokağa çıkarken Sesleri toparladı. Kolaş yap, yaptı. E evet. dinleyeceğiz. Gidiş dönüş. Gidiş dönüş diye konusu. Evet. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41